5. bölüm Kalbin hayatı ve diriliği ancak hakkı idrak etmesiyledir. Hiç şüphesiz kardeşlerim kalbin hayatı ve sıhhati ancak hakkı idrak edip istemesi ve onu başkası üzerine tercih etmesiyle Kaimdir Zira kalpte iki kuvvet vardır. Birincisi İlim ve temiz kuvveti ikincisi irade ve muhabbet kuvvetidir kalp bu iki kuvvetini yeterince geliştirip olgunlaştırmadıkça mümkün değil kemale elemez kardeşlerim kalp ilim ve temiz kuvvetini hakkı idrak etmekte onu güzelce tanıyıp seçmekte batılı atıp hakkı almakta kullanacak irade ve muhabbet kuvvetini de hakkı irade etmekte onu sevip batıl üzerine kesin bir şekilde tercih etmekte kullanacak. Böylece bu her iki kuvvetini geliştirip olgunlaştıracak. Neticede kalp kemale ermiş olacak. Diriliği ve sağlığı kemale erdirilmiş bulunacak. Yoksa hayatını ve sıhhatini yavaş yavaş da olsa kaybeder kardeşlerim. unutulmasın ki hakkı idrak etmeyen dalalette demektir. Hakkı idrak ettiği güzelce tanıdığı halde tercih etmeyen de Allah'ın gazabına uğramış demektir. Bir kimse ki hem hakkı tanır hem de onu batıl üzerine tercih eder. Yani kabul edip tatbik sahasına kor işte o kimse de Allah'ın hidayetine ve nimetine erenlerden olur biliyoruz ki kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala bizlere Fatiha suresiyle namazlarımızın edası sırasında bu duygu ve halleri yaşatmakta bu surette kesin olarak emretmektedir ki biz kendisinden asla gazabına uğramayan yollarını şaşırmayan hidayet ve nimetine eren kimselerin dost doğru yoluna erdirmesini yalvarıp isteyelim Hristiyanlar gibi dalalete düşmeyelim Yahudiler gibi gazaba uğramayalım bir cehalet ve gaflet ümmeti olmayalım Hakka karşı bile bile inat eden isyan eden ümmet olmayalım şu ümmeti en bariz vasfı hidayete ve nimete eren bu ümmet olmasıdır. Asla bu vasfımızı kaybetmeyelim. Namazın ve namazdaki bu Fatiha ayetlerinin verdiği bu dersi belirtmesi ve kalbe ait bu kuvvetlere dikkat edilmesi bakımından, bakın Süfyan bin Uyeyne ne diyor ümmet Muhammed'den olup da kendilerini ibadete veren fakat ilimsizlikleri sebebiyle yolunu şaşıran kimseler Hristiyanlara benzer. Alimlerden olup da fesada uğramış olanlar da Yahudilere benzer. Zira Hristiyanlar ilimsiz olarak ibadet eder, Yahudiler de hakkı bildikleri halde ona arka çevirirler. Allah bizleri sıratımız da ayırmasın Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz kardeşlerim Yahudiler Allah'ın kazabına uğramış Hristiyanlarsa yollarını şaşırmıştır buyuruyor Rabbimiz fân ve Hüveteala yalnız Fatiha suresinde değil Kur'an'ın nice ayetlerinde bu iki esası beyan buyurup dikkatimizi çekmiştir. Bakın, kullarım sana benden sorarlar. Şöyle de, ben onlara yakınım. Bana dua edince, dua edinin duasına mutlak, mutlak karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versinler. Benim çağırıma uysunlar. Bana inansınlar ki doğru yolu bulanlar, diyor Bakara 186'da. İşte bu ayetle Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kendisine iman ve itaatı birlikte emretiyor. Evet. Onlar ki ona inanır, destekleyerek kendisine saygı gösterir. Ona yardım eder ve ona indirilmiş bulunan nura uyarlar. İşte felaha eden bunlardır diyor Araf 157'de. Bakın felaha iyiliğe, saadete ermenin esasları nasıl açıklanıyor yine Rabbimiz bakın bu noktada yüzlerinizi doğu ve batıya çevirmeniz iyilik değildir asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a ahiret gününe, meleklere kitaba peygamberlere inanır Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, düşkünlere, boyunduruk altında kalmış köle ve esirlere mal verip yardım eder, namazı dost doğru kılar, zekatı verir, anlaşma yaptıkları zaman anlaşmalarını yerine getirir, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabrederler. İşte doğru olanlar ve iyilik üzere bulunan bunlardır. Allah'ın azabından korunanlar da bunlardır diyor Bakara 177'de. Yine kalbin dirilik ve sağlıklı olmada kemale ermesinin iyilik ve saadet yolunda emin adımlarla ilerleyip yükselmesinin esaslarını veren bazı ayetlerde ise asra yemin ederim ki insan hüsranda zarar ve ziyandadır ancak iman eden salih amel işleyen birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden müstesna bunlar hüsranda değil tam aksine saadet ve selamet içindedir diyor Rabbimiz subhanahu ve teala Allah iman eden salih amel işleyen ve birbirine hakkı tavsiye eden samimi kullardan eylesin evet kardeşlerim Yüce Rabbimiz bütün iyi ve kötü işlerin içinde cereyan ettiği zamana yemin ederek bildiriyor herkes zarar ve ziyan içinde diyor ancak kalplerinin kuvveti ilmiye ve amelini amelini gelinle geliştirip olgunlaştıranlar böyle değil diyor Bunlar kalplerinin ilim ve temiz gücünü, Allah'a iman ile amel gücünü de Allah'a itaat ve taatla kemale erdirip, kalplerinin hayatını ve sıhhatini yeterince temin etmişler. Alakübselam bana Ve bu sayede hüsranda değil, saadet ve selamet içinde bulunmakta. Henüz bunlar ahirete ve oradaki ebedi cennete gitmemişlerdir ama kalpleri cennet misali bir güzelliğin ve neşenin huzur ve mutluluğun içindedir bunlar küçük bir noktadan bile gün ışığı görmeyen karanlık bir zindana atılsalar dahi yine büyük bir aydınlık ve huzur içinde bulunurlar maddi ve fani hiçbir güç bunların kalplerindeki cenneti ne yapamaz yok edemez işte bunlar kendi öz varlıklarını kemale erdirmişken diğerlerinde böyle olmasına bu kemal ve cemal noktasına gelmesine çalışırlar. Zira kitabın kendisine sunduğu kurtuluş prensiplerinden biri de gerekli tavsiye ve vasiyette bulunma ve Allah Azze ve Celle'nin rızası için nasihati elden bırakmamadır. Aynı zamanda bu ayeti kerimede bir de sabır tavsiye ediliyor kardeşlerim metanetli bulunma demek ki bunlar kendilerini kemale erdirmekte faydalı ilim ve salih amele sarılmışlar başkalarını kemale erdirmede de bildiklerini bildirmekte tavsiye ve nasihatlerde bulunma ve sabırlı olma prensipleriyle hareket etmiştir. İşte bu prensipleri böylece toplu bir şekilde sunması bakımından Asır Suresi hakikaten Müslümanın üzerinde çok büyük önem arz eder. İmam-ı Şafi insanlar şu Asır Suresinin ayetleri ve bu ayetlerin emsalsiz bir şekilde sunduğu ilahi dersi hakkıyla düşünüp anlamış olsalardı hiç şüphesiz kendilerine bu kafi gelirdi buyurmuştur. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Kitabımız gerek bu sureyle, gerek diğer sureleriyle çeşitli yerlerinde böylesine emsalsiz güzellikte ve açıklıkta dersler vermekte kardeşlerim. Bütün bu derslerin özeti huzur ve saadete erenler ancak o kimselerdir ki kalplerinin ilim ve temiz kuvvetiyle hakkı bilmişler yine kalplerinin irade ve muhabbet gücüyle de hakkı kabul edip yaşamışlar onu büyük bir samimiyet ve muhabbetle sevip başka şeylere esaslı bir şekilde tercih etmişler hüsran ve şekavete ızdırap ve dalalete düşenler ise hak ve hakikatin cahili olmuşlar onu bilememişler hakka değil, batıla tabi olmuşlar. Unutmayalım ki kardeşlerim, kalbe ait sözünü ettiğimiz her iki kuvvette asla terk edilmiş olmaz. Yani, kalp hakkı bilip seçemeyince, hak ve hakikatin cahili ve gafil olunca, sırf bu bilmeme noktasında saplanıp kalmaz. Hakkın zıttı olan batılı, tercih edip ona tabi olur hakkı bilip tercih etme istikametinde kullanmadığı kuvvetini başka istima istikametlerde kullanmaya mecbur olur çünkü kardeşlerim insan yaratılışı icabı ve kendisine verilmiş bulunan kalbin tabiatı olarak irade ve hareket sahibidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi İnsan hakkında en çok uygun ve gerçek olan iki isim haris ve hemmam isimleridir diyor. Haris çalışıp kazanan iş gören anlamında hemmamsa himmet azim ve irade sahibi demektir. Elbette insanın iradesi olmasa de, hareketi de olmaz. İradeli ve istekli harekette bulunma insanın özünün gereğidir. İrade olunca irade olunanın da olması gerekir. Yani madem ki insan iradeli bir varlık o halde mutlaka bir şeyleri irade edecektir. Özünün gereği bulunan iradesini yok edemez. Elbette irade ettiği şeyi de tasavvur ve temiz ederek başka şeylerden ayırması gerekir. Eğer insanlığın gereği ve kalp sahibi olmanın icabı hak ve hakikati irade ederse mesele yok. Hak ve hakikati irade edeceği yerde batılı irade ederse ne kalp kalır ne de onun insanlığı değil. İnsan odur ki batılı değil de hak ve hakikati irade eder. İrade etmesinden önce de hak ve hakikati bilmesi ve hak olmayan şeylerden ayırıp seçmesi gerekir. İlmin amelden önce gelmesi işte bu baptandır kardeşlerim. Hakkı irade ve talep etmeyen ise elbette batılın peşinden sürüklenmekten kurtulamaz. İnsanoğlunun hiçbir şey irade etmemesi asla mümkün değildir. Allah kalbi diri olan Allah'tan korkan her halinde ondan sakınanlardan eylesin bizleri.